112. sure, İhlas suresi, Bismillahirrahmanirrahim, de ki, o Allah birdir, Allah samettir, o doğurmamış ve doğmamıştır, onun hiçbir dengi yoktur.